ما في الزواج تالنا؟ ما خلاص الزواج موجودات؟ أن حشوي عمبر نسيم، أن أشحوي إنك لا على خلق نظيم. نبي وشفيعنا محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام. فلبر نوى لما جنبت عن الهوى minhüve illa vahnim yuhâ harimü bezmi kulbî hevhât muhfet mustadharâ felalâ Kâbe-i Kerem-u Ârifân Meclis-i Firdevsiyân kıbel Ahmed-i Müştebârâ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 Rahmet eyle ya Mevla Bizi de kabul eyle, Mahşarda sen Muhammed 211 ismin nur-i Hak'tandır aslın Halil İbrahim neslin ceddine ala Muhammed Her cihet görür gözü aselden hulvü sözü Hayrün nisadır kızı, sever an Muhammed. Kademin arşa erdi, ada şey'ni buldu, Bin bir kelamı kıldı, cananımız Muhammed. Ümmetin bir kere görse, kademine yüz sürse, kurban uğramadığı yolunda hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hauz billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekki inne'z-zikra tenfaul müminin Tedabbara Allahu azim ve bellah rasulun nabiyü'l kerim. Kana'n-nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem kezin meciha estin nasiha et dinin nasiha. Fedha Rasulullah ve neca Habibullah. Ali <Gülüyor> Kız yücelamur muz. Allah'ın nuru celle celaluhu. Amale vale ve la ilahe ve illa. Hazretlere zikr ve en faul muzmin. Fedha Allahu Azim. Allahımız bu cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'e Habibim Ahmet, Resûlüm ya Muhammed, sen vaaz-u nasihat et, olanlara menfaat verir Mü'min olanlara menfaatlı olup vaazın. Kalbımız kesin olarak mü'minlere menfaat için vaaz emir buyurdular. Fatiha'tan git. Üzle bismillah. İnnemel rü'minunel geline iza zükirallahu veccilat kulu ve iza külliyat aleyhim ayatü zâdetün imâne. Fakat Allah'l-Azîm, Hakk'a rü'min olanların da bu ayet-i kerile, ilâh-i nihayetine kadar. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا الزِكْرَ اللّٰهُ وَجْرَتْ قُلُوبُهُ Müminlerin, mümini kâmillerin, hakka mümin olanların yanında Allah, Allah, Allah. Zikrin edildiği zaman, ilahiden, İlahi'den, Haşyetullah'tan kalbi titrer. azamet izah eden, sayfinden Allah'ın kalbi ürperi başlar. Müminin ayarı bundan belli olur. Zikredildiği zaman kalbi ihtizat etmeye başlar. Tüyleri balıklısana ürperir. Şafakla dersine kana başka alem olur. O her insanın şahsında bir başkalık olduğu gibi İnsanın içinde kalbinde de ilbiline bir sürü rafımız tecelli buyurur, saktezikir başını açır, hadi cila alındır, hadi feyza bağıştırır biziyle. hadisi şerifler, niçah ayetik şeyler var bilirsiniz. Estağfurullah bismillah. İnna salate tenha an falsha yu alminka bela dikfu allahi ahtar <gülüyor> ila rila ya. Salat, mutlat, muhakkak salat, fuhşiyetten, münkeretten Allah kullarını namaza kurtarır. Sen yani namaz olan bir kimse de münkerat olmaz. Lakin Allah'ın üstüne getiriyor yine. Velazikullahi ekber. Bu hususta zikir daha büyük büyür Allah. Yani kalbi temizlemenin için zikir daha ekberdir. Yani anlayalım Zikullah, Aliş Şerifle tertip eden mağası, Zikullah şifa ul kulut. ben zikir, kalbi şifası. Nasıl şifası? Hırsı, tamayı, pukulu, adavası, yeni, buzlu, riyai, şümhayi, kırdır içeriden çıkarır Rabbim. zikrederken dedikene, dedikene hak zikir başlar. Yani. Buraya dönüyorum şimdi. Birçok kardeşlerimiz Rabb'ımızı veriyor zikrediyor ve zikrediyoruz elhamdülillah. Zikreden Zümre'ye Rabb'im bizi ilhak buyuruyor. Bu nimete şükredelim inşallah mükafatlanırız. Yani bakı şöyle okuyu verdim herhalde o 50 kaç bin kadar nüfusun içerisinden Halid-i bu kullarını seçerek, takdir ederek filan velinin evladı oldun demiş bize. Yani bu nimete hiç şükredilmez mi? Birçoğu zenginler var, zenginler de sahirlere diller. Biz zenginliğimize şükredelim ya, siz de sahakımıza şükredin Allah. Sahirlere de sahak ya. Hize Halika Zülcelal hemiz zenginlik lütfetmiş, hemiz sahab lütfetmiş. Hacı esad Erbil'i Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz'e Behice Hanım annemizin bir sözü var. Ya, be ya, ya Behice, yahut da Behice Hanım soruyor. Ya Üstaz-ı Azam, Hacı esad Erbil'i Kuddise Sirrahul Aziz, Allah sizi mi pek seviyor, bizi mi pek seviyor diyor. Şu an hanımız şükürtta, ediyorlar mecburu. Beni Allah çok seviyor dese beni oluyor. Sizi çok seviyor dese yalan oluyor. Yani yenli kutbul ahtap çok seviyor Allah. E, o zaman geriye tevcih ediyor. Behice suanımızın cevabını diyor siz verin. Behice hanım da kulafadan en kıymaklı bir Hanım. Felerin efyapları bile vardı. Onun için haygın misahatice, refik olsun beyice, makam olsun yüce bileniz elhamdülillah diye Felerin efyapları da vardı. İstanbul'da Kelam-ı zikirler yapılıyor, lağızlar veriliyor. Lağızın biri çıktırıyor, lağız veriyor. Lağız verirken birisi vardı kulağına söyledi lağızın peder'e iki halife terayin edilmiş. O halifeler peder'e söylüyor. O hocaya ne diyor biliyor musun o söyleyen adam? Bilmiyorum. Hocaya diyor ki ibareye iyi dikkat et. Behice burada. Yani Behice var. ibareye iyi dikkat et. diyor. Peder burada meksup şekilde yettiğinden vücut daima sallanıyor. Üstaz-ı azam Hadiyas ad-ı Erbil'i, putfes Rahul Aziz onun cezbesini feyzla derişmişler. Bir sükûnet hâni gelmiş. Hiç zikrederken gözünü yumamaz. Lahime üstazın anına bakarlarmış. Bir gün ayrı yerde zikredilirken daha sükûnet buldu zannedilmiş. Fener böyle zikre başlayınca kerâm-ı tergâhında o harakayı zikirler yine den düşmüş gibi diyor. Beni bir kayıp üzerinde dalga alıp geliyor gibi hal oldu. Beni orada bulmuşlar. Mest halimle. Üstaza varmışlar. Efendim Mustafa Efendi'nin gezbesi yenilendi. Feis hali geçti. Cezbe geldi. Hayır, hayır. Üstünde bir hici hanım var Mustafa Efendi'ye. Çok da aşık vardı. O çekip indiriyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu anne diyor ki ustaza. Allah'ım seni mi çok sever, bizi pek sever, siz bilirsiniz diyor. Bütün ihvanı Allah, daha çok severmiş ustadım diyor. Neden biliyorsunuz? Senin gibi bir babaya evlat olduğunu biliyor. Yani senin gibi bir babaya evlad olanı Allah seviyor ki evlat etmiş diyor. Buradan bir latife olsun ömürlerimiz açılır.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 Feda ki evi ve ilmi binev. Ya Rasulallah, annem babam tatlı canım kurban olsun bana. Sevilmem sen. Ya Ali, ya Ali. Buyurun, Fatma Taz Zühra'yı da sever misin? Ya Rasulallah Fatma Taz Zühra'yı da severim. Yalan söyleyemem. Onu da severim. Ya Ali, Hasan Hüseyin'i de sever misin? Hasan Hüseyin'i de severim ya Rasulallah. Yani yalanını söyleyeyim, onları da söyle Severim. Bu dört tane sevgiyi bir kalbin içinde nasıl başlasın ya Ali? Sıkrıt etmişler, kalmışlar. Suara cevap veremiyorlar. Halbiza, vaazın bilinde Allah'ın inayetiyle diyor. Ne sorarsan sorun, cevap vereceğim Allah'ın inayetiyle. Niye güveniyorsun ya Ali? Derler? Doğduğum Zaman Annemin Memesini Tutmadan Muhammed Ali Aleyhisselam Ağzıma çıktığını Vermiş Diyor Yani Onu Etmişim Kırt Dağıma Kadar Ben İlim Buluyum Diyor Ben Medinettir İlmi Ali Babuha İlmin Medineti Benim Diyor Peygamberimiz evet. Şehri Ali Kapısıdır elim Kapısından Gelen Oradan Gelsin Sadakat Kapısından Gelen Zıddıklıyım Doğruluğum Şehri Benim Kapısı Sıddı'yı adam oradan gelsinler. Kadavet'in yediği nefri benim, kapısı Umar Ufari, oradan gelsinler. Halâ'nın şehri benim, kapısı Osman isimli oraya, hayadan gelen oradan gelsin buyuruyor. Allah şefaatine nail edin oradan. Bu kadar âlim olan Halî, sadıyallahu anh, cevap veremeye önce mahsum şekilde Fatma'sa şefa vaderinin yanına varmışlar. Belli üst düşük yani gözlere pürelenmiş ağlayacak gibi yedi defa edravını zırdırmış tavam birermiş Fatma da zıravatın zırtın gördün mü azda da Ali? Onun zırtınlığını bizer kimdi? Yedi defa edravını tavam birer. Doğadana sarla kurban oluyun ya Ali. Niye oldum da böyle sen diyor. Varsın diyor. Yıkıldım dön babana. Sultan-ı Enbiya'ya sual sordu şaşkına döndürdü beni ne diyor dedi ne diyor ne söylüyor Allah'a sever misin Muhammed'i sever misin ee, Fatıma Kırıcı sever misin Hasan Hüseyin'i sever misin hepsini de severim ya Resulallah dedim hepsini bir kalbe nasıl sığdırıyorsun o biri gelse o biri girer dedi bilemedim geldim vay Ali desenize Allah'ı sevmek aklındandır Muhammed'i sevmek imanımdandır. Matımakal Cevray'ı sevmek şehvetimdendir. Hasan Hüseyin'i sevmek tabiyetimdendir. Onlar sever, desene neymiştir. Babuştular, hemen vardılar. Suala cevap vereceğim. Ya Muhammed, Allah'a emanet senden, duyunun dedim. Allah'a sevmek aklımdan, Muhammed'i sevmek cinindendir. Fatıma Taz Cehra'yı sevmek şehvetimdendir. Hasan Hüseyin'i sevmek tabiyetimdendir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hayır ya Ali, hayır. Bu sualın altından sen kalkacak gibi değildi. O nübüvvet ağacının meyvası olan Fatıma geldi bu sualın cevabını. <gülüyor> Ancak o nübüvvet meyvası bu suana cevap verdi. Bir günün birinde yine Günün günün bina. ya Ali sende öyle bir fazilet var. Ne var? Benden artık dört tane tanıyorum, üç tane. Birisi senin kayın baban iki cihan güneşi, benim kayın babam iki cihan güneşi değil. Sen, sen Fatma'da Zuhra gibi bir sultanın kocasızın. Ya Ali. Senin nikahın yamalarda giyildi. Yani bazılarda zıhra var, kendilerini gönderecek, cesaret edemez, zıhra ağzını göndersen oğluna ister, ama ruh tariha göndersem oğluna ister. Birisine söylemedi, bizzat kendiler varlıyorlar. Dinde utanmak olmaz, ben varlıyım. Sizin fazlada zıhra, zıhrayı bana verdi, yara zıhra Huzuruna vardı, yüzde. Kıpkırmızı geçmiş böyle. Hayatından konuşmaya insan yok. de cesaretli vardı konuşurum zannederim, imkanı bulamadı. Ya Ali içinde bir hal var. sen utandırıyor. Niye konuşmuyorsun? Hayat diyorum ya Resulallah. Dinde bir mahsuru yoksa hayat Allah aşkına diyor. Dinimizde, İslam dininde bir mahsuru yoksa hayat ne? Dinde ya, ya Resul, Ya Resulallah Utanarak söylüyorum Fatma Taz Zıhra'yı bana Allah'ın emriyle verir misiniz? Allah Allah Bugün dedi Şöyle Fatma Taz Zıhra'nın Boyu basıp özürmek verildi de Halin yeri mutlaka Gelse de Fatıma'yı versen Bir hatırından geçti Oooo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizin Fatma buraya geldi. Ama can Allah Ali can müsaade geldi. Senin nikahla Allah'ın emri zira istiyor, alır mısın? Allah Allah. Bugün <gülüyor> tabahlayın. O zaman beni bir koç evlendirirse Ali gelir, müsaade gelirse gelmedi. Ha. böyle gelmedi. Gelmedi. Demek böyle mi gelmiş buyurunlar? Şimdi yemin der halna Allah Allah. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Sema'daki olan merasım yüzüne sirayet etmiş, sizin kalbimize hep İbhan suratında gelen Sema'da Aliye Murtaza ile Fatma Zehra'nın ı Zıhra'nın bitti. Bitti yerde yapın, yalnız Talib-i soruyor, nikahına neyi kıyalım? Muhammed Huzun'un nikahı ne seber ister? ya ne isterse Fatıma istersin, biz onu kıyacağız, nikâhına diyoruz, sual diyorlar, diyorlar. Muhammediyet Şerhe, İsmail-i Hakkı Hazretleri'nin kitabında Manzur-u Fakirânem olmuştu, elbette size görmüştüm, toplumuşmuştu. Diyor ki, ben dünyayı olan altınla, ahşayla, bohçayla nikâhımı değdirmem. Ben uhreyi istiyorum, ya Muhammed oldu. Cibriyle emri, ve geri geldiler. Allah'ın selamı var, Allah'ın selamı var. Fil zevki e'lâ cennetini, müteanat misaf, hayır mı Soruyorlar, hayır mısınız? Hayır, ona hayır, değilim. Sen cennetini <gülüyor> Ne istiyorsunuz? Baban yarın cennetinin derdine düşüp de şefaat ettiği zaman cehenneme atık olarak gidenler olursa o erkeklere gidersen ben de kadınlara şefaat etmek meezuniyetini erkek ya kadın şefaat hakkını etsin Allah da nikahına dokunuyorsun ciddiyle emin veriyor ve geriye lazım oluyor. Allah'ın selamı var teskin olarak Allah beni şefaata meezun etti. Hazreti Ali arıyor. <gülüyor> Allah şefaatini önerirsin. Yani biz Dehice Han'dan yuruklar olarak yani hiçbirisi peygamberimizin vaziyeti, bakması yörğa gibi bir suza, bir kahin suyu diyor. Sadece peygamberimizin suyu. İki cihan güneşi gibi bir Muhammed'in damarı sonuca güneş vaziyeti. Ve İzzet Hanım da diyor ki, ustasın. Allah sizi çok sever biliyor musun? Sen biliyorsun diyor. Bizi çok sever ki, Demin gibi bir kutlu-ahsaba bizi evlat etti, diyor. Konyalılar, Gayseri'liler, dört köşe yedici kıyımdan olan cümle gösterilmiş. Halid-i Zülgelal çok severmiş de, Hazis-i Şahin-i Şehali, o küfes-i Vahul-Ali bir sultana bizi evlat etti, alhamdülillah. Allah Mevzumuzu şöyle alıyoruz. Halit-i Zül Celal'ımız müminun ellerine izâ zikrallahu veciler'' Kuluyordur. Halit-i Zül Celal zikredildi mi Allah, Allah, Allah Anıldı mı Mü'minik kamillerin kalbi Haşyapullah'tan Havfi İlahi'den Çiklemeye başlar. Böyle anılınca kalbi çiklemeyen Kalbine hız gemiyen, tahta koyunu götürse gözünden yaş kesmeyen, Allah Allah'a ihtiyaçını bilmeyen, başka birisi hapishaneden bir zahmetten bir borçtan kurtulun, kurtulunca teşekkür ederim teşekkür ederim büyük de Allah kendini kendini, efendim anne ile baba arasından olan bir damla sıkınca bütün vücudu yıkamayınca temiz olmayan bir sudan algıtmakla ana rahminden kurtarır dışarıya çıkarır anne deyin daime bir sürü süt süt yese bir davula süt gelmez vermesine yavrı yok çünkü yavrıla geldiği zaman yani bu yediği süt et olur diye incelenler yoksullar umuman arasalar sütü müslüde et yok ama yedilmedi dar olarak ete tehlil eder, cüz. Çocuk Çocukla dinleye geldiği gün üç gün üst üste et yedirsen annesine, makinelere vur isterseniz. Etin içinde bir damla süt yok. Annesinin memeleri, e, memeleri sütle dolar, Allah'ın kudret musluğundan o yavrunun altına yedir, gana gana sütle doyuyor. Bizi süt devrinden de getiren, Ananın elinde mahkum, geçitler içinde kalmış ve böyle akıl vermiş, fikir vermiş, iman vermiş, iman vermiş, iman vermiş, bunlara vermiş. Onlara birçok şükür şut isterken, bilemeyip de, bu şükür takdir etmeyip de Allah'ın süt etmeyen insanlar, ne kadar hafif insanlar Allah kimlerinizi hasretten kurtarsın, onun için zikredildiği zaman Haşyetullah'tan kalbi izleyenler haf-ı olanlar bunlar. Böylece göstereyim sana söyleyeyim. وَاَيْذَا كُرِيَةَ عَلَيْهِ اَعْيَةُهُ ayeti doğru belirliğimiz Halib-i ayeti celilesi okundu mu? Ettir olundu mu? İman ziyadeleri kim? Efendim? İman ziyadeleri kabul eder mi? Kabul eder. Kaç tane olmayı kabul eder? İkin ortak iman tek olur. İmanın kuvveti, İmanın ziyası, imanın üzerindeki olan, yakin hüzzetleşir. Daha anlamaya çalışacağım. Allah'ın ziyazı. Ve izâsüliyek aleyhim hâyâtı hüzzet-i minnâle Kur'an-ı Kerim okunuldur ya o da teksir edildi mi? İman su ziyadalaşır. Onun ziyası hüzzetleşir. Birkaç bir kalitler bilin huzur-u azamın imanıyla bir peygamberimiz. Şimdiki bulunan zamanında ve kıyamet kopana kadar ancak er ehli iman gelelse onun imanıyla Hz. alzamın imanı terazinin içi gözüne konulsa elbette hakkı imanı daha ağır gelir. Böyle kıyamet olacak. Ustam buna eren e geçen atacağız, konuşturuyorlardı. İmanın ziyadalığından bir misal daha hatırıma geldi. Orada konuşmuştum, burada da konuşayım. Bir eskiden yakıt yakardık. Alepçiklerimizde olur. Buraya biraz üst korta dökeriz. Bir de kirbit çalar. Oradaki boru ısındı usundu mı? Isındıktan sonra kumpasına bakmaya başlarız. İmnetini kontrol eder basar sana basar sana basar sana ziyaf usu akufat usafret sana kencerlerden dışarıya basacak kadar ziyafı güçlendiriliyor. Yani müminin im im imanı da dikkatlerken ayetler okunursa ziyafdan aşağı ziyafdan aşağı dahiyor kencerlerden dışarıya çıkıyor. imanınız da kencerlerden dışarıya çıkıyor mu acaba? Şimdi e, kontrol edelim bari çıkmış mı? yani aklınla kendini Allah'a razı edeyim. Kendiniz da imanımız imanınız mi geliyor, zayıf mı geliyor? İman içerga esaslarıyla elen mesela aklu İman sadece hükünü aklı da. Hükü tamam mı mu? Dalları cenaya doğru. Yani gözlere doğru kulaklara doğru ağızlara doğru ellere doğru şöyle yükselmeye başlar kışkın atar imanın rüyası da bu nispetle bak ve löküs yapıyorduk löküs yaptık mı pencerelerden dışarıya vuruyordu İman, kalkken kışkınmaya başladı da gözüne geldiyse gözün temaya baktın mı muh gibi ağlar hızlayıp direkçü sürdü ben Allah'ım derim İbret gelmiş göze. İbret gelmeyen gözün sahibi, içeride iman sahip, yetiş kıpkaldı da dışarıya vurdu mu oranın yeşişi, vuru, efendim, huzurdan haşa, imansız olduğu zaman tatleti oturan, gözün, elin izdına, namusuna düşer. Yani buraya iman daha yetişememiş, filizini oraya atamamış, ziyatı dışarıya çıkmamış. Allah bu kundi. Demek Kulağınıza doğru geldi mi, Ulağa geldi mi iman dışarıya fışkırdı mı, kulağla dinlediğin bütün mevcudan Allah'ın yıkılığını bilir. Tıpkı alınır. Benim kulli şeyin illa üsat diyor ki hamdiyi ve lakinler tezgahûne tezgahûn fakat allâhu'l azîm. Tirene varır dinler, tren baştan fettah, fettah, fettah der, ondan sonra yola açılır, Sahipsizlere saki yolumu aç, yolumu aç diyor dedem. Ondan sonra yola devam ettin mi? Allah Allah Allah Allah. Allah ne başlıyor? Buraya vuruyorsun, hak hak diyor. Ama daha limanı buraya gelen alamak, hak hak deniliyor Yani hak hak diyor. Geçistan da müridi oturuyor, eleman eleverlenmiş, haklı olduğuna çizgi söylüyor. Al elmanın heşini, yıkıldım ben heşini. yalnız yatamadın, gönder gel, heşimi diyor. Ya tüm pır tüm pır ağlar. Ne alıyorsun, vurdum diyor. Şey, üstadım diyor, türkü çağırıyor. Ne türkü çağırıyor, bire oğlum diyor. Liman kulağa dolmuş bir kere. güzel yapıştırmış. Al elmanın heşini diyor, beş vakit mamazı al, kabul et. Tazibi erkanıla, farzıyla, vadisiyle, sünnetiyle, kabul et diyor, dönmüyor mu adam diyor gitirdim <gülüyor> ben eşimi diyor rızanı gitirdim yarabbim hangi anların içinde bulduracaksın diyor hayır görmüyor mu adam diyor yalnız yapamadım tabirde yalnız nasıl yapayım ailemi, eğimi, her şeyi bıraktırıyor mu yarabbim sokuyor oraya nasıl yapayım gönder gelsin etimi iman etimi gönder diyor görmüyor mu diyor Herkesin ulemalarından Vaktum-ı Keribi gibi olan Hacı Zülf Efendi Hazretleri Merzat-ı Nuros'u yanına gelmişti. Bugün değirmende yattım, Şahefendi dedi. Yalnız tahammül edemedim ve uyuyamadım. Suyu dinledim diyor, değirmene dökülen su. Hu hu hu hu hu. Bahçelere kadar su çekiyor. Dile gelir bazıyı yan bir yürüyor Çünkü karamsulu bakta muhakkak olarak etmiş. Kaçın adil bir yerde mi? Böyle ya. hey ha bu da mazistafa Allah tefadan ayde. Ya. Onunla yapamadım gönderdim başa diyorsun. Başa baktım diyorsun. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Yine yeptik kalbimi uydurdun oraya diyor kalbin taammutsuz oldu katlayacak diyor